Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ayrılabilmek Ayrı bir özellik gösterebilmek. Derin ve bir derinliği kadar temiz olan okyanusun kıyısında, mercan tanelerinin arasında, inci tanelerinin arasında ayrı bir inci, ayrı bir mercan olabilmek. Dağların temiz toprağın derinliklerinde, altın madenlerinde ayrı bir altın olduğunu, elmas madenlerinde ayrı bir elmas pırlanta madenlerinde ayrı bir pırlanta olduğunu gösterebilmek, ifade edebilmek. Onun zamanında taşları, kayaları, pırlanta ve elmas yaptığı saadet tasırında onun dizi dibinde yetişmek. Sağında Ebu Bekir, solunda Ömer, diğer taraflarda Ali ve Osman varken dahi bir pırlanta gibi diğer pırlantaların içerisinden ayrı bir özellikle göze gelebilmek, göze çarpabilmek. Eşkiyaların evliya, zalimlerin ise alim olduğu saadet asrında bütün bu güzellikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyordu şüphesiz sahabe-i kiram. Sevgilimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam bir deniz, bir okyanustu. Sahabe-i kiram o tatlı ve derin okyanustan gönül kaselerinin ruhlarının, akıllarının hayatlarının kaldırabileceği kadarını, yükleyebileceği kadarını alıyorlardı. Hepsinin ayrı özellikleri bundan kaynaklanıyordu. Ayrı inkişafları bundan kaynaklanıyordu. Ama hepsinin cem olduğu merkezi, kaynağı, ruhumuz, sevgilimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'deydi. Hz. Ebu Bekir gibi tüm sahabiler de sadakatliydi, sıddıktı, doğruydu, vefalıydı ama Ebubekir'de Bekir'de, biraz daha farklı ve fazla bir şekilde cereyan etmişti. Bütün sahabeler adaletliydi, hakkaniyetliydi, zulüm karşısında celalliydi. Ama Hattab oğlu Ömer'in inkişafı biraz daha farklıydı. Bütün sahabeler Allah'tan haya eder, Resulünden haya eder, kendilerinde şahit olan meleklerden haya eder, yeryüzünde halife olarak gelmiş olan insanlardan haya ederdi. Ama bu haya, bu Kur'an aşkı, Hilmiyet, yumuşak kalplilik, Affanoğlu Osman'da biraz daha farklı inkişaf etmişti. Bütün sahabeler ilim merkeziydi. Bütün sahabeler yiğitti, pehlivandı, cengaverdi. Ama Ebu Talip Ali Ali'de bu biraz farklı inkişaf etmişti. Ama hepsi bu güzel hasletlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında, ona olan tabiatta, onunla olan birliktelikle kazanmışlardı. Kalplerini, ruhlarını, akıllarını, fikirlerini ona, onunla gelen vahye bağladıklarından o vahiy ve o vahyi tatbik eden Allah Resulünden hayatlarına bu güzel ahlaki değerler sirayet ediyordu. İman amele yansıyor, amelleri de onlarda bu ahlakı cereyan ettiriyordu. İçlerinden birisi vardı. Onun için Allah Resulü ümmetin en emini buyuracaktı. O öyle birisiydi ki, Eminül Ümme lakabıyla anılan, ilk Müslümanlardan olan ve cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden birisi olma özelliğiyle ön plana çıkan biriydi. Asıl adı, Amir bin Abdullah bin Cerrah'tı. Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu anh'ın vesilesi ve vasıtasıyla iman eden, iman ile dirilme nimetine kavuşanların 10.suydu. İman ettiğinde, 31 yaşındaydı. Mekke'deyken bu imanının sebebiyle kafirlerin eza ve cefalarının çoğalmasına kendisi de karşılaşıyor, kendisine manus kalıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle bu sebepten dolayı önce Habeşistan'a sonra da Yesribken Kur'an ile İslam ile nurlu şehir olan Medine-i Münevvere'ye hicret edecekti. Ebu Ubeyde bin Cerrah kahramanlığıyla tanındığı kadar eminul Ümme, ümmetin emini lakabıyla meşhur ve inkişaf ve ishar olmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümin ve İbn-i Mace'nin naklettiği hadisi şerifinde onun için her ümmetin bir emini vardır bu ümmetin emini Ebu Ubeyde Bin Cerrah'tır buyurmuştur biraz önce arz ettiğim gibi esasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hesabı Emanet ve adillikte eşitti. Ancak her bir vasfın her insanda aynı derecede inkişaf etmeyeceği belli bir kaydedir. İşte sevgilimiz Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem emin olma vasfının eshabı içinde en fazla Ebu Ubeyde'de temayüz ettiğini görmüş bunun için belirtmişti. İbni Hibba'nın Enes bin Malik'ten rivayet ettiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ümmetimin en merhametlisi Ebu Bekir'dir. En celallisi Ömer'dir. En hayalısı Utama duygusu en zirvede olanı Osman'dır. En helal ve haramı bileni Muaz bin Cebel'dir. Feraizi ahkamı en iyi bileni Zeyd bin Sabit'tir. En düzgün Kur'an okuyanı Übey bin Kaab'dır. En imini ise Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır buyurmuştur. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Diğer büyük sahabiler gibi bütün gazalara katılmıştı. Bedir gazasında müşriklerin safında çarpışan ve inkarcıların başında gidenlerden olan babası Abdullah'la karşılaşmış, onunla cihad etmişti. İslam inancının akidesinin ilk yaygınlaştığı dönemlerde buna benzer hadiseler vardı. Misal, Hazreti Ebubekir radıyallahu an oğluyla, Musab bin Umeyr kardeşiyle, Hazreti Ömer dayısıyla çarpışmıştı. Mücadele süresinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi, babaları, oğulları, kardeşleri, hısım ve akrabaları olsalar bile Allah ve Resulüne meydan okumaya kalkışanlarla bir sevgi besler bulamazsın. İşte Allah onların kalplerine iman yazmış ve kendilerini tarafından bir ruh ile desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi kalırlar. Öyle ki Allah onlardan, onlar da Allah'tan razıdırlar, hoşnutturlar. İşte bunlar Allah taraftarıdırlar. İyi bilin ki, Allah taraftarları her zaman hep kurtuluşa erenlerdir. Onlar Allah Resulü'nün yolunda Kur'an ile aydınlanıyorlardı. Bir nevi kendilerinden önce gelen peygamberlerin yaşamlarını da tekrar tekrar tarih tekerrürden ibarettir sözünce sanki yaşıyorlardı. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla münakaşası gibi, yaşadığı cihat gibi, mücadele gibi, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle yaşamış olduğu cihat gibi. Ebu Ubeyde bin Cerrah olabilmek. Uhud Savaşı müminlerin lehindeyken bir anda bir anlık boşluk ve gaflet içerisinde aleyhlerine döndüğü anda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında birkaç sahabiyle baş başa kaldığında yüzüne gelen ok ve taş parçaları sebebiyle yüzüne batan miğfer parçalarını Ebu Ubeyde bin Cerrah gelecek ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü acımasın, incinmesin diye dişleriyle çıkarmaya çalışacak. Çıkarmaya çalışırken dişlerini kaybedecekti. Ömrü boyunca ön dişleri olmadığı için peltek konuşmak durumunda olacaktı. Hz. Ebu Bekir bu sebeple onun için tanıdığım en güzel, en tatlı peltek konuşan Ebu Ubeyde'dir. Çünkü o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanağına batan miğfer kenar ve parçalarını çıkarmaya çalışırken dişlerimi kaybetmişti diyecektir. Ona imrenecektir. Onlar büyük bir aşk ile bağlıydılar Allah'a ve Allah'ın elçisine. Allah'ın elçisi vesile ve sebep olmuştu onların bulundukları gafletten kurtulmalarına, gafletten çıkışlarına, bataklıktan uyanışlarına, zifir karanlığından Kur'an'ın ifadesiyle zulümattan nura, karanlıktan aydınlığa çıkışlarına. Allah Resulü sebep olmuştu. Allah Resulü anne babalarının kendilerine olan merhamet ve sevgisinden çok daha sevgili ve merhametliydi. Onların üzerine çok ayla düşüyordu. Kur'an da bunu zaten tasdik ediyordu. O öyle olunca bu sevgi karşılıksız olabilir miydi? Ebu Ubeyde bin Cerrah ve diğer sahabiler ''Feda ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah, diyorlardı bu sebeple. Anamız, babamız, canımız sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Çünkü o Rabbimizin davetini, son mesajını, mesajının son halini kemal ve olgunluğunu getiriyordu. Ondan sonra elçi yoktu. Ondan sonra uyarıcı yoktu. Ondan sonra ellerinden tutup aydınlığa çekecek vahi elçisi yoktu. Hatemül Enbiya'ydı. Ama bu Hatemül Enbiya hiçbir zaman onlara uzak değildi. Melek gibi ama melekler gibi değildi. Tertemiz, berrak, güzel ve nurlu, hem melek gibi değildi. İnsanlar içerisindeydi. Yiyip içerdi, oturup kalkardı, onların ortamlarına girerdi. Ebu Ubeyde bin Cerrahlarla hatifeleşir, şakalaşır, bazen de gelir, onlarla beraber sohbet muhabbet ortamlarına bulunur, bazen onlara öğretmen olur, bazen yarın olurdu. Böyle bir dostu nasıl, nasıl incinmesine izin verilirdi? Hendek'te de, Beni Kureyza'da da, Rudvan Beyatı'nda da, Hudeybiye'de, Hayber'de en cesur mücahitlerden biri olmuştu. Cabir radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Ebu Ubeyde radıyallahu anh komutanlığında keşfe gönderilen sahabe birliğinin bir dağarcık kurması bulunmakta, Bütün gün onlar bir hurma ile idare etmekte veya ağaç yapraklarını suya ıslatarak açlıklarını yatıştırmaya çalışmaktaydılar. Arapçada bu yapraklara habat denildiğinden ona izafeten eden habat kazası diye geçen bu olayda 300 kişilik birlik sahile vardıktan sonra büyük bir balık ile kendilerini doğurmuşlardı. Buhari Tecrid-i Salih tercümesinde bunu aktarıyordu. Bu olay sahabeyi kiramın hangi zor şartlar ve yokluk altında Allah rızası için ilahi kelimatullah için cihada çıktığına sadece tek bir örnek olarak yetmez mi? Yine Ebu Übeyde bin Cerrah'ın şahsında kumandanlık için nefsi tezkiye etmenin ve Resulullah'a kesin itaatin bin örneğini görmek mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beli ve Üzre kabilelerine Amr bin El As'ı bir grup sahabinin başında kumandan olarak göndermişti. Amr'ın validesi Beli kabilesindendi. Amr, cüzan mevkinde Zatül Selasil denilen bir yerde durmuş, ilerleyememiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım istemişti. Sevgilimiz Resulullah aleyhissalatu vesselam içlerinde Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in de bulunduğu bir birliği Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an komandanlığında Amr'a yardıma göndermişti. Ebu Ubeyde'ye Amr bin As'ın aranızda ihtilaf çıkmasın diye de tavsiyesine aynen ilerlet etmişti. Hakikaten Amr ile karşılaştığında Ebu Ubeyde, Amr'ın kumandanlık hususunda bencil davrandığını görünce, Allah Resulü bana karşılaştığında, Amr ile ihtilaf çıkarma demişti. Onun için sen beni dinlemezsen ben seni dinlerim demiştir. Ebu Ubeyde kumandanlığa daha layık olmasına rağmen bu büyük davranışı göstermişti. Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu an Hicri 9. yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Eminül umme diye övülerek, Neccan Hristiyanlarından cizye almaya memur edilmişti. Resulullah aleyhissalatu Vesselam, Neccan Hristiyanlarını Medine'ye çağırarak, onları İslam'a davet etmişti. Ancak Hristiyanlar, İslam'ı kabul etmeyip, sadece cizye verebileceklerini, bunu da alması için güvenilir birini memur etmesini, Efendimiz'den istediler. Resulullah aleyhissalatu Vesselam da, ''Size hakkıyla emin bir adam göndereceğim, en emini göndereceğim.'' diyerek, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı göndermişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o gece Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın ismini vermediği için sabaha kadar sahabi-i kiram uyuyamamış, uykusuzluk çekmişti. Acaba Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkıyla güvenilir dediği kişi ben olabilir miyim düşüncesiyle sabaha kadar uykusuz kalan sahabiler sabahın erken saatlerinden itibaren mescid-i nebi'yi doldurmuşlar Resulullah'ın göz bebeğinin içine bakarak dudaklarından dökülecek kelimeleri beklemişlerdi. Ancak dudaklarından dökülen isim Ebu Ebu Bin Cerrah'ın adıydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bahir'in ile barış yaptıktan sonra onlardan toplanacak cizeyi almaya da Ebu Ubeyde'yi görevlendirmişti. Ümmetin en emini Ebu Ubeyde Bin Cerrah Mekke fethinde, Taif muhasarasında, Veda haçında hep ama hep Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunmuştu. Fettebi'uni yehbibkumullah ayetini hayatının her anında yaşamıştı. Resulullah'a tabi olmak, Allah'ın sevgilisi olmanın kapısı olduğundan her anını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabiat ele geçirmeye gayret ediyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra, dünyalarını değiştirmesinden sonra meydana gelen Ben-u Said'e sakifesi olayında Hz. Ebubekir Bekir, Hz. Ömer ve Ebu Ubeyde birlikte hareket etmişlerdi. Hz. Ebu Bekir bu ismi geçen yerde, bugün Medine'de Elaftay bu otelin tam karşısındaki o küçük bahçelikte Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın elinden ve Hazreti Ömer'in elinden tutarak ortalarında durmuş. Sahabeye bu iki zattan birisini biat etmelerini söylemiş. Bu sözlerin hemen ardından Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e biat edince Ebu Ubeyde de Hazreti Ebu Bekir radiyallahu o bahçede biat etmiş ve Hazreti Ebu Bekir bu vesileyle halife olarak ümmetin önüne geçmişti. Hazreti Ebubekir radıyallahu radiyallahu vefat ederken de bu olayı anımsatmış ve Taberi'nin tarihinde yazdığına göre ben Sayde sakifesinde Hz. ömer Halifeliğe Ebu Ubeyde'yi de vezirliğe layık gördüğünü söylemişti. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hz. Ebu Bekir'in hilafetinden itibaren Hz. Ömer zamanında cihat hareketinde Suriye bölgesindeki fetihlere katılmış ve kumandan olarak yer almıştı. Ayrıca Bisan, Taberi'ye, Balbek, Humus, Hama, Şehre, Merra, Laskiye, Antaryus, Banyas, Selemiye, Halep, Antakya, Benmiç ve Delül fetihlerinde de bulunmuştu. Hicri 13. yılda 634 yılında Humus'ta Roma İmparatoru Heraklius'un muazzam ordusuna karşı Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh, Yezid bin Ebu Süfyan, Amr bin As ve Halib bin Velid gibi kumandanların ordularını birleştirerek Ecnadi'nde savaşmıştı. Müslümanlar 3 bin şehit vererek burayı fethetmişlerdi. Suriye'nin en mühim ticaret merkezi olan Şam'ı kuşattıklarında Ebu Ubeyde, Cabiye kapısından şehre girmişti. Halid bin Velid, Şam'ın kendi tarafındaki bölümünü cihad ile ele geçirirken, Ebu Ubeyde bin radiyallahu kendi bölgesini sulh ile ele geçirmiş ve Hristiyanlarla yapılan barış anlaşması bütün şehre hakim kılınmıştı. 635 yılında Fahl Savaşı vuku bulmuştu. Roma ordusu Müslümanların sayıca 3-4 misliydi. İki ordu çarpışmadan önce Romalıların özel elçisi Müslümanların karargahına gelip barış şartlarını görüşmek istemişti. Elçi burada Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı komutan olarak büyük bir ihtişam içinde biri sanıyordu. Ancak her tarafta birbirine benzer insanlar ve diğer askerlerden farklı olmayan Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı görünce çok şaşırdı. Ebu Ubeyde elçinin Roma tapraklarını terk ederlerse askerlerine altın verme teklifini reddetti. İki ordu çarpıştı ve Müslümanlar Romalıları yenilgiye uğrattı. 635 yılında Suriye'nin tarihi şehri Humus fethedilmişti. Ebu Ubeyde birçok yerleri savaş ile değil barış ile sulh ile ele geçirip Antakya'ya yönelmişken Halife, Hazreti Ömer'in emriyle askerlerini durdurmuştu ve Humus'ta yerleşmişti. Miladi 636'da Roma İmparatoru Heraklius, Roma, İstanbul, El Cezire, Ermenistan gibi Roma vilayetlerinden gelen askerlerle büyük bir ordu toplamış ve Suriye'ye hareket etmişti. Ebu Bey'de Humus ve diğer fethedilen edilen yerlerdeki kumandanlara mektup yazarak toplanan cizyelerin iade edilmesini ve geri çekileceklerini bildirmişti. Daha sonra Şam'a gitmiş ve dağınık İslam ordularını toplamak amacıyla Yermük'te karargah kurmuştu. Hz Ömer'e süratle haber yollamıştı. Roma ordusunun adeta yağarak üzerlerine geldiğini bildirmiş ve acil yardım göndermesini istemişti. Yardım için vakit yoktu. Hz Ömer cevabında onları yeneceğinize inanıyoruz diyordu. Amr bin As da Ürdün'den Yermük'e gelince Müslümanların maneviyatları kuvvetlenmişti. Yermük'e çok yaklaşan Roma ordusundan bir elçi, Akşam namazı kılınırken geldiği zaman Ebu Ubeyde'yi sormuştu. Ebu Ubeyde'nin yanına geldiğinde Ebu Ubeyde radıyallahu anâ Hazreti İsa için ne düşünüyorsunuz diye sormuştu. Ebu Ubeyde radıyallahu an şöyle cevap vermişti. Rabbimiz Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Ey ehli kitap dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın peygamberidir. Aynı zamanda Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, üçtür demeyin. Vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tektir. Çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde uçanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Romalı elçi bu ayeti duyunca, اشهدوا اللâ ilâhe illallah. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عُبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyerek kelime-i şehadet getirdi ve Müslümanlara katılıverdi. Yermük Savaşı'nda Müslümanlar inançlarıyla dev gibi Roma ordusunu korkunç bir yenilgiye uğratmışlardı. Ebu Ubeyde bin Cerrah komutasındaki mücahidler ve selamın sancağını düşürmek şöyle dursun, daha da yükseğe çıkarmanın şevk ve iştiyakını taşıyorlardı. Heraklius artık bu yenilgiden sonra Antakya'yı terk etmişti ve İstanbul'a giderken meşhur elveda Suriye sözünü burada bu sebeple söylemişti. Ebu Ubeyder radıyallahu an tekrar Humus'a dönmüş. Oradaki yerine çekilmişti. Halid bin Velid Maraş'ı fethetmiş. O da Kınnesir'in Halep-Antakya İslam hakimine alınmasını sağlamıştı. Nihayet Kudüs 637 yılında kuşatıldığında Kudüs halkı ve din adamları şehri Hazreti Ömer'e teslim etmek istediklerini söylediler. Hazreti Ömer Caviye'ye gelerek onlarla anlaşma imzaladı. 638 yılında Halet bin Velidi aciz eden Hazreti Ömer yerine Ebu Ubeyde ye radıyallahu an'ı tayin etti. Bu sırada Rumlar tekrar yeni bir orduyla saldırmışlardı. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an komutasındaki İslam ordusu Rumları Humus'ta bir defa daha yenilgiye uğrattı. Ebu Ubeyde radıyallahu an Şam ve çevresinin futuhatı tamamlandıktan sonra Şam emiri, adaleti deyimiyle Rum arasında bile hayırlı anılmıştı. Hicretin 18. yılında Hicaz bölgesinde kıtlık baş gösterince Ebu Ubeyde bin Cerrah Medine'ye büyük miktarda yiyecek yardımı göndermişti. Aynı yıl Suriye, Mısır ve Irak'ı Ammas, Tavunu diye tarihe geçen veba salgını istila etmiş, birçok sahabi bu salgında vefat etmiş, şehit olmuştu. Ebu Ubeyde bin Cerrah da Hz. Ömer'in Şam'dan ayrılmasına ısrarla istemesine rağmen şehirde kalmış ve bevvaya yakalanmıştı. Yerine Muaz bin Cebel'i bırakan Ebu Ubeyde bin Cerrah anh şöyle vasiyette bulunmuştu. Size bir vasiyetim var, onu kabul ederseniz hayra erersiniz. Namazınızı kılın, orucunuzu tutun, sadakanızı verin, haccınızı ifa edin, birbirinizi gözetin, emirlerinize itaat edin ve onları aldatmayın. Dünya sizi aldatmasın. Bir insan bin senede yaşasa akibet şu neticeye varır. Allah insanların anına ölümü yazmıştır. Onun için hepsi bir gün ödürler. İnsanların en akıllısı Allah'a en çok itaat eden ahiret için en çok çalışandır. Hepinize Allah'ın selam ve rahmetini, lütuf ve bereketini niyaz ediyorum. Ey Muaz haydi cemaate namaz kıldır diyordu Ebu Ubeyde radiyallahu anın Kabri Şam'da Antaköy civarında Beysandı'dır Tarihçilerin yine naklettiğine göre Hz. Ömer radiyallahu an ve ashab-ı kiram salgın yerine gelip durumu gördükten sonra hemen oradan ayrılmak istemişler Ebu Ubeyde bin Cerrah Hz. Ömer'e Ey Ömer Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bir yerde veba salgın hastalık görürseniz oraya girmeyiniz ve oradan çıkmayınız Allah'ın kaderinden kaçıyorsun ey Ömer demişti. Hazreti Ömer de, Ey Ebu Ubeyde, Evet, Allah'ın kazasından kaderine kaçıyorum demişti. Ebu Ubeyde, zühd ve takva sahibi, Ümmetin en eminiydi. Cesur, adaletle hükmeden itaatkâr bir sahabeydi. Diğer birçok sahabi gibi o da, Fütahat sonunda ele geçirilen mal ve mülke rağbet etmemiş, Sade bir hayat sürmüştü. Hazreti Ömer bir gün, Onun hakkında gelen, bazı sözler karşısında ani bir şekilde bir baskınsal tarzda onu teftişe gelmiş. Yalnız onun bahsedildiği şekilde mal, mülk ve para içerisinde değil küçücük bir odada iki kişinin bile zor sığacağı bir yerde yaşadığını görmüştü. Onun odasında eşyasız bir keçe bir kırba, birkaç lokma yiyecekten ibaret olduğunu görünce ağlamıştı Hazreti Ömer ve Ey Ebu Ubeyde Dünya herkesi değiştirdi. Yalnız seni değiştiremedi demişti. Yine Hazreti Ömer Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçtiğine göre Allah'a hamdolsun Müslümanlar içerisinde böyle insanlar var diye övülmüştü. Ebu Ubeyde bir Müslümanın kendisine iltica eden birini himaye edebileceğini bu sebeple söylemişti. Aşerî mübeşşere denilen cennetle müjdelenmiş 10 kişiden biri olan Ebu Ubeyde bin Cerrah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile devamlı birlikte olduğu halde Ondan çok az hadis rivayet etmişti. Hatta bunu örnek göstererek Ebu Hureyre'ye Sen Resulullah'ın yanında daha az kaldın. Ebu Ubeyde'ler Mekke zamanından beri ona çok daha kaldılar ama daha az hadis söylediler dediklerinde Ebu Hureyre radıyallahu an, Diğer sahabiler cihattayken, ticaretteyken ben Resulullah'ın yanından hiç ayrılmıyordum diyordu. Mescitte sürekli onun ilim deryası sözlerini etmekle onları takip etmekle meşguldüm diyordu. Onun az hadis rivayet etmesi tıpkı Hz. Ebubekir Bekir, Zübeyr bin Avvam, Abbas bin Abdülmukterik gibi birçok büyük sahabi Mukillin gibi Resulullah'ın maliyetinde bulunmalarına ve onun vefatından sonra yaşamalarına rağmen hadis rivayeti hususunda çok titiz, bunun büyük bir sorumluluk olduğunu bilincinde olduğundan da kaynaklanıyordu. Ebu Ubeyde Resulullah'tan 14 hadis rivayet etmişti. Bu mukilin ashab sünnetin birer uygulayıcısı Canlı birer numunesi olduklarından sünneti yaşamaya daha ziyade önem vermişler. Sünneti anlatmayı ise başka sahbilere bırakmışlardı. Son sözlerimiz ise Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın sözleri ve vasiyeti olsun. Vasiyet ne kadar önemli bir şey olsa gerek. Hayatınızın son anı ve son sözleri. O kadar önemli ve mühim bir şey olmalı ki onu söyleyesiniz son nefeslerinizde. Ve Ebu Ubeyde aynı Resulullah'ın söylediğini söylüyordu. Resulullah 63 senelik mübarek hayatının son sözcüklerini namazlarınızı kılınız. Namazınıza dikkat ediniz. Namazınıza dikkat ediniz. diyerek eşleri, bayanları, kadınları emanet ederek dünyaları değiştirdikleri gibi Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın da son vasiyeti namazlarınızı kılınız. Orucunuzu tutunuz, zekatınızı veriniz, haccınızı yapınız, birbirinize iyilikte bulununuz. Dünyaya aldanmayınız. İnsanların en akıllısı Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirenlerdir. Hepinize Allahu Teala'nın selamını, rahmetini, lütuf ve bereketini dilerim. Ve son ifade Haydi Muaz, cemaate namaz kıldır. Rabbim, ümmetin emininin yolunda, ümmetin sahibi Resulullah'ın izinde bizleri sahibimiz Allah'ımıza tertemiz, ak, müzekki bir şekilde kavuştursun. Onlar hem bedenen, hem cismen, hem aklen, hem ruhen nefs mekkesinden gönül medinesine hicret ettiler. Rabbim hepimize nefs mekkesinden gönül medinesine aklen, ruhen, kalben, fiziken hicret edebilmeyi ihsan eylesin. Aklımızı, ruhumuzu, kalbimizi gaflete, zulmete, isyanlara, haramlara, yanlışlara heccetten korusun. Ebu Ubeyde'nin duasıyla amin diyerek. Ya Rabbi, günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle. Ölülerimize mağfiret, yaşayanlarımıza hayırlar ihsan eyle. Gösterişten, fitnelerden, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, Acizlikten, zellil ve hakir olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin vesvese ve şerlerinden, düşmanın galip gelmesinden, kötü huydan, kötü ahlaktan, sonradan çıkan bidatleri işlemekten, aflete düşüren, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, samimi olmayan fiiliyattan, her çeşit günahtan, küfre düşmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden, sana sındık. Bizleri koru Ya Rabbi. Ya Rabbi, bize, tüm mümin kardeşlerimize, Hassaten Filistin'deki, Çeçenistan'daki kardeşlerimize, ismi geçen, geçmeyen, Tüm zulüm altında bulunan kardeşlerimize, Zulüm altında kırılan kardeşlerimize, Sarsılmaz bir iman, Güzel bir ahlak, Şükredici bir kalp, Sabredici beden, Zikredici dil, Kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, Salih evlat, Dünya ve ahirette güzellik ihsanet. Anne ve babalarımızı bağışla. Ya Rabbi, kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bizlere senin sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini ihsan eyle. Dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve bir gün ölüm geldiğinde şehit olarak sana gelmeyi nasip eyle. Bize hakkı hak göster. Batılı batıl olarak tanıt. Bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lüvayl hamd altında haş olacak sahabi hayatı yaşamakla nimetlendir. Ahir zaman sahabisi kıl bizi. Tevhid lisanımızdan kalbimize, aklımıza tüm hayatımıza yansısın. Ey duaları kabul eden, ey dua etme fırsatı tanıyan, ey dualarımızı dinleme, lütfunda bulunan Rabbimiz. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Bir Ebu Bekir'ce seviyoruz. Bir Ömer'ce seviyoruz. Bir Osman'ca seviyoruz. Bir Ali'ce, bir Talha'ca, bir Halit'ce, bir Hamza'ca, bir Ebu Ubeyde'ce seni çok seviyoruz. Dilimizden dökülen bu sözleri, onların hayatlarında ispat ettiği gibi bize de ispat etme fırsatları ver. Amin, amin, amin. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek ümidiyle. Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.